Evet kardeşler, Kardeşimiz sizlere bazı hatırlatmalar yaptı. Aslında mevzusu biraz daha uzundu ama zannedersem rehavet çöktüğü için biraz kısa kesti. Ee, bazı ifadeler vardır ki bunlar yerli yerince işlenmesi lazım. Ee, bunun işlenmesi için bir hatırlatma yaşanması gerekir. Bizler hatırlattık. İnşallah sizler de yaşarsınız. Bizleri hatırlatırsınız. Şimdi de Seyfullah kardeşimiz sizlere bazı şeyler hatırlatacak. Onu dinleyelim. İnşallah bakalım. Daha neler öğreneceğiz? Buyurun. Kesinlikle. Ne zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve ve na'ûzu ve Ve illallah ve Muhammeden abdühû ve gal Hade kitabı Allah ve hayral hediyedi Muhammedin Sallu aleyhi ve sellelle ve şerral umuri muhtesaatu ha ve külle muhtesetin bir ve külle bir atin ve külle dalalein filmler bu kardeşlerimizin devam ettiği insanlar arası ilişkilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara Ben de bir iki başlıkla bazı eklemeler yapmaya çalışacağım Allah izin verirse bunlardan birisi birbirlerimizle diyaloglarımızda, ilişkilerimizde alçak gönüllü olmak tevazu ahlakına sahip olmamız yumuşak huylu davranmamız birbirimize karşı şayet bu yerine getirilmezse yani tevazunun bulunmadığı yerde kibir söz konusu olur bu da insanların birbirleriyle zıplaşarak kibir konusunda zıtlaşarak birbirlerinden uzaklaşmalarına kalplerinin birbirine düşman olmasına sebep olan huslardan biri haline gelir. Allah Azze ve Celle kamil müminlerin, olgun müminlerin sıfatını Furkan Suresinin 63. ayetinde şu şekilde zikrediyor. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler ve cahil kişiler kendilerine laf attığı zaman, sataştıkları zaman selam deyip geçerler. Bunun tam aksini düşünün. Bu Allah azze ve celle burada mütevazi kulları, iman ahlakına sahip kulları sıfatını anlatıyor. Yani cahiller kendilerine sataştığında, musallat olduğunda selam deyip geçerler. Ama tevazu ahlakına sahip olmayanlar ise Kendilerine satajan olduğu zaman cahiller sataştığı zaman cahillerle didişmeye girerler. Yani selam deyip geçmeyi beceremezler. Diğer bir ayette İsra suresinin 37. ayetinde Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne boy bakımından o dağlara uzanabilirsin ne de yerleri delebilirsin. Allah Azze ve Celle bu ayette de yine mümin kullarını tevazuya teşvik ediyor ve kul bunu terk ettiği zaman adeta dağlarla yüce dağlarla boy ölçüşme yarışına girmiş gibi veyahut yerleri delmeye çalışan zorba kimseler gibi olacağını ifade etmiş oluyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah bana birbirinize tevazuyla yani alçak gönüllülükle, yumuşak başlılıkla muamele etmenizi, kimsenin kimseye karşı övünmemesini, üstünlük taslamamasını ve hiçbirinizin bir diğerine zulmetmemesini emretti, vahyetti. İbn-i rivayet ettiği, İbn-i Ömer radiyallahu hanımadan rivayet ettiği diğer bir hadiste ise, Dünyada bir yabancı gibi veya bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden say buyurulmuştur Şüphesiz bir Müslümanın kendini kabir ehinden sayması, bu dünyada yolcu olduğunun şuurunda olması, kalıcı olmadığını her an hissetmesi, kalbinde kibir duygularının yerleşmesine engeldir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu sebeple, bu hasleti kalbinizden eksik etmeyin tavsiyesinde bulunuyor bizlere. Bunu unutursanız şeytan o kalbi ele geçirir. Kibir, haset veya diğer bütün Allah Azze ve Celle'nin beğenmediği huylar o kalbe yerleşir. Ölüm duygusu yani hocam? Evet tabi kabir ehlinden sayması, kişinin kendisine kabir ölümü sayması, ölümü. ölümü aklından çıkarmamasıdır. Yine Allah Azze ve Celle refiktir. Kullarına kolaylık diler. Kullarının da her hususta refik olmasın yani yumuşaklıkla muamele etmesin yumuşak davranmasını ister. Bundan razı olur buyurulmuştur. Diğer bir hadiste, İmam Müslim'in diğer bir hadiste sana rıfk gerek. Yani yumuşaklık gerek. Rıfk hangi şeyde bulunuyorsa mutlaka onu süsler, güzelleştirir. Hangi işte de yoksa hangi işte de rıfk, yumuşaklık eksikse mutlaka onu kirletir mutlaka onu eksiltir <gülüyor> Bukhari'nin <gülüyor> rivayet etmiş olduğu diğer bir hadiste kardeşinin yüzüne gülümsemen tebessüm etmen senin için bir sadakadır iyiliği emredip kötülükten sakındırman senin için bir sadakadır küfür diyarında bir kimseyi irşad etmen senin için bir sadakadır yolda bulunan bir taş, kemik parçası veyahut Müslümanlara, müminlere eziyet veren bir diken, dikeni kaldırıp kenara atmak senin için bir sadakadır buyurmuştur. Kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde tavsiye ettiği ahlaklara bürünürse kardeşine karşı güler yüzlü olursa en azından dış görünüşte bunu kendisine zorlarsa, bunu bir hulk, ahlak haline getirmeye kendisini zorlarsa zaman içerisinde o birliktelik, karşılıklı hoş muameleler kalbinde de bir sevginin oluşmasına sebep olacak. Birbirine karşı üstünlük taslamasına, birbir, Müslümanların birbirine karşı övünmesine, övünme yarışına girmesine engel olacaktır. Yine çok önemli hususlardan birisi vardır ki belki de İslam kardeşliğinde en önemli dikkat edilmesi gereken fakat en çok gafil olunan hususlardan birisidir. Mesela bizler İslam kardeşliğini oluştururken Allah için sevmek deriz. Allah için buz etmek deriz. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmenin en önemli gereklerinden birisi iyiliği emredip kötülüğü sakındırmaktır. Az önce hocalarımız kısmi olarak bu hususa değindi ama bu birbirimize karşı kardeşliğimizde dikkat etmemiz gereken şeyin altını bir daha çizelim burada. Çünkü biz zannediyoruz ki bazen kardeşimize hep iyi muamele ne yaparsa yapsın. İster haklı olsun ister batıl bir davada olsun hep ona iyi muamele yapalım. Ona hiçbir şekilde bizden olumsuz bir şey ulaşmasın. Bazen sanki Allah için sevmeyi bu zannedebiliyoruz. Kırılardan yedirecek diye değil mi? O evet. Tabii kırılmaması için, incinmemesi için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. İyiliği emrederken, kötülüğü yasaklarken mutlaka dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Tutup da bir kardeşimiz hata yaptığı zaman toplum içerisinde onu rencide edip belki de hatada onun aleyhine şeytana yardım etmememiz gerekir. Fakat bu uyarının mutlaka yapılması gerekir. Kardeşimize yapılacak en büyük kötülük onu bildiğimiz bir hatası üzerinde bırakmaktır. Evet. Şayet bu zamanda yerine getirilmezse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok önemli bir nifak hasletinden bahsediyor. Halis münafığın hasleti budur diyor. Düşmanlaştığında aşırı gider. Ve dost iken gördüğü hatalarını söylemeyip de düşman olduktan sonra ne varsa sayıp döke. Onun aleyhinde kullanandır diyor. İyiken söylemiyor. İyiken söylemiyor. Halbuki iken söylemeli kardeşine yardımcı olmalı. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Buyurulan Hazreti Şerif'te de kast edilen budur. Zalimse onun zulmünden alıkoy. Mazlum ise zalime karşı o mazlum kardeşine yardım et. Evet, birbirimize karşı en önemli görevlerden birisi dedik. İyiliği emretmek ve kötülüğü sakındırmak. Bu konuyla ilgili olarak Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 104. ayetinde Sizden hayra çağıran, iyiliğe davet eden, marufu emredip, iyiliği emredip, Allah'ın hoş gördüğü, güzel gördüğü, kullarından razı olduğu amelleri emredip, kötülüğü meneden, yasaklayan, alıkoyan bir topluluk bulursun. Böyle bir topluluk bulunmaz şayet herhangi bir toplumda. Yani e, elbette bir cemaat düşünün, bir topluluk düşünün, bir belde halkını düşünün, İzmir'de yaşayanları düşünün. Şayet bu İzmir'de yaşayanlar içerisinde Allah'ın emirlerini öğrenip, yasaklarını öğrenip birilerine hatırlatan bir topluluk bulunmazsa Helak sebep olabilir mi? hepsi bundan mesul olurlar. İçlerinde iyi, salih, Allah'a ibadet eden kimseler olsalar bile şayet iyiliği emretmeyi ve kötülüğü nehyetmeyi terk ederlerse Allah Azze ve Celle onların azabını, helakini umumlaştırır. İçlerindeki salihlerin duası da kabul edilmez hale gelir buyuruyor. Allah. Bu çok önemli bir tehdit aslında. Ama az önce söylediklerimizle birlikte değerlendirin bunu. Mesela biz şu an Allah için kardeşlik oluşturmaya çalışan, bunda bu kardeşliklerimize şeytanın payının girmemesi için elimizden gelen gayreti göstermesi gereken kimseleriz. Bu kapıdan girmemesi için çalışmamız lazım. Şayet biz madem şu topluluk içerisinde iyiliği emretmek, kötülüğü, Yasaklamak üzere kendimizi gönüllü kimseler olarak ortaya koymuşuz. Biz birbirlerimiz arasında bunu yerine getirmezsek, başkalarıyla hiç getirmeyiz. Bilakis belki şeytanın oyuncağı oluruz. Kendi gözümüzdeki bir e, saman çöpünü görmezken başkalarının gözündeki merteklerle uğraşır. E, kendi gözümüzdeki mertekleri görmezken başkalarının gözündeki saman çöpleriyle uğraşır hale geliriz. Kendimizi avutur, kandırır, dururuz. Yine Aynı surede Ali İmran suresinin 110. ayetinde Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Burada hitap sahabelere. Allah azze ve celle sahabelerin insanlar içerisinden çıkarmış en hayırlı ümmet olduğunu beyan ediyor ve bunun sebebini de şu şekilde zikrediyor. Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Kim sahabelerdeki bu fazilete erişmek, bu konuda onlara ortak olmak onların faziletlerinden bir hisse sahibi olmak istiyorsa siz de iyiliği emredin ve kötülüğü yasaklayın bunu ihmal etmeyin hatırlatması vardır Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde. Yalnız yine bu iyiliği emrin ve kötülüğü yasaklamanın yapılması esnasında da Allah Azze ve Celle Araf suresi 199. ayetinde şöyle buyuruyor. Sen af ve kolaylık yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. İyiliği emretmek ama cahillerden de yüz çevirmek. Hakka karşı inat edenlerle boş tartışmalara girip de vakit kaybetmemek. Aslında bazen öyle şeylerle karşılaşırız ki ben dirisine mesela hakkı elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Adam benden hoşlanmaz, muhatabım belki benden hoşlanmaz veyahut benim üslubumu beğenmez. E, beğenmeyebilir, bunlar fıtri bir takım... E, ya benim ya kendisinin kusurlarından kaynaklanabilir. Beni hiç dinlemez. Ben ona ısrarcı olursam, yok elle bunu şey yapacaksın, kabul edeceksin, hak budur, bundan başka hak yoktur. Ya bunu alacaksın ya da sen işte şöyle zındıksın, şöyle münafıksın diyerek ben onu zorlamaya kalkarsam belki onun hakkı kabullenme kabiliyetinin de yitirmesine sebep olur. Bakın Ömer bin Hattab radıyallahu an bir hutbesinde Şöyle bir konuşma yapıyor, bunu Süfyan bin Uyeyn'e 50 kadar hadisi derledi, bir cüzünde yazmış, öğrencilerine yazdırmış, orada geçen bir rivayet bu. Kul Allah'a tevazu gösterdiği zaman, Allah için alçak gönüllü olduğu zaman, Allah onun firasetini yükseltir, basiretini açar, yere düştüğü zaman kalkmasını bil, Allah da seni yüceltir. Bu kendi nefsine hakir gelebilir ama insanların gözünde onu büyütür. Kibirlendiği zaman ve hareketlerini bayağılaştırdığı zaman basitleştirdiği zaman Allah onu yere çarpar. Eğer aşağılık rezil biri olursan Allah da seni rezil eder. Bu kendi nefsine büyük bir şeymiş gibi gelebilir. Fakat insanların gözünde onu rezil eder. Hatta o Domuzdan da daha rezil olur. Ey insanlar! Allah'ı kullarından nefret ettirmeyin. Bu ifade muhataplarının garibine gitmiş olmalı ki bu nasıl olur? Ey müminlerin emiri diyorlar. Yani Allah'ı kullarından nefret ettirmeyin. Muhakkak ki insanlara böyle bir mükellefiyet düşür ki Ömer radıyallahu an böyle bir e, uyarda bulunmak istiyor. Ne Allah'ı kullarından ne kulları Allah'ından nefret ettirmeyin. Ömer radiyallahu anh bunu şöyle açıklıyor. Allah seni ıslah etsin. Sizden biri imam olur ve namazı uzattıkça uzatır. Onlar da o ibadetten nefret etmeye başlarlar. Yine bir vaiz vaazını uzattıkça uzatır. Onlar da vaazdan nefret etmeye başlarlar. Onlar bu ibadetlerden uzaklaştıkça Allah da onları sevmemeye başlar. soru böyle Evet tabi burada <gülüyor> <gülüyor> e, biz öyle bir şey yapıyorsak az önceki hakkımı talep ederim ben burada. <gülüyor> Beni uyarma hakkınız var. Benim sizin üzerinizde hakkım var. E, sizin de demek ki böyle bir hakkınız var. Bu hakkınızı talep edin. Hoca sıktın artık. Kes. <gülüyor> devam Bunu ya. diyebilmelisiniz. Devam, devam, devam. Devam. Tekil mi çoğun mu? Yani cemaatin çoğunluğunun görüşümüdür bu. Ee, Şu an bu seninki zaten... tekil. Tekil yani değil mi? Şimdi şöyle. Mesela burada Ömer radiyallahu Han'ın verdiği örnekte e, namaz kıldıran bir imama tavsiyesi şudur. Namazdaki, namaz safları içerisindeki en e, zor durumda kalan kimseyi dikkate alarak namazı kıldır. Bu bir de olur, üç kişi yani Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir çocuk ağlaması sesi duyardı diyor. Hemen namazı kısa keserdi diyor. Mümkün olduğu mertebe kısa keserdi diyor. <gülüyor> E, aynı şekilde bu burada Ömer radıyallahu an belki namazı, vaazı, nasihatı vermiş ama genel manada düşünelim bunu. Bizler davetçi e, olmaya aday kimseler olduğumuz için yani bu yükümlülük ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim hepimizin üzerinde var. La ilahe illallah'ı biliyorsak her birlerimiz bildiğimizi başkalarına aktarmak, yani bu iyiliği başkalarına aktarmak mükellefiyetimiz var. Biz la ilahe illallah'ı bilip dururken elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışırken dışarıda bazı insanlar komşumuz, akrabamız, dostlarımız arkadaşlarımız, çevremiz la ilahe illallah zıt hareket etmesine rağmen biz bunlara gözüm geçemeyiz. Dolayısıyla bu davetimiz rastgele bir davet olmamalı. İyiliği emretmemiz sanki kötülüğü emreder gibi olmamalı. İnsanların şüphesiz fıtri bir takım özellikleri vardır. Mesela biz e, fıtrat konularını ele alırken deriz ki her insan yalandan hoşlanmaz. Yani bunu çirkin görür. İllaki vahiy gerekmiyor bu insanı anlatmaya. Yalanın çirkinini anlatmak için. İllaki hadis ayetten bahsetmek zorunda değilsiniz. Ateist bile yalanı çirkin görür. E bu de? Yani insan fıtratı bunu çirkin gördüğünde. Ama bazı haysiyetler, bazı özellikler de vardır ki Kişi Müslüman olduğu zaman, imanı kabullendiği zaman fıtratı bu bazı şeyleri kabullenmesi gerekir. Mesela kan davalının birisi var, Müslüman oluyor, senin Müslüman kardeşin oluyor. Vazgeçmen lazım. Vazgeçmen lazım. Allah için her şeyi bir tarafa itebilmen lazım. Bakın fıtrata zor gelebilir bu. Komşun sana sürekli kötülük yapıyor, hainlik yapıyor. Sen iyilik yapıyorsun, o düşmanlık yapıyor sana. Burada fıtratının zorlanması gerekir. Orada fıtrat ne yapar? Canım o bana bunları yaptı ben de ona daha beterini yaparım o zamandır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hamza radıyallahu anh. Şehit edildiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemin ediyor. Vallahi ben onlara bundan daha beterini yapacağım diye. Hamza'ya, ona müsle yapmışlardı biliyorsunuz. Evet. Ben de onlara daha beterin yapacağım diye yemin ediyor. Allah Azze ve Celle Enfa suresinde ayet indiriyor. Bu ayetin içeriğinde misliyle karşılık verme hakkım var diyor. Fazlasını yapamaz. Daha kötüsünü yapamaz. Misliyle karşılık verme hakkım var. Ama Allah Azze ve Celle daha güzelini de gösteriyor. Affetmen sen için daha hayırlıdır. Yine bir başka Müslümanların ilişkilerinde önemli özelliklerden birisi. Fussilet suresinde zaman zaman anlatırız ama gerçekten hayatımızda bunu uygulamak zorundayız. Uyguladığımız takdirde çok şeyin berraklaşacağını, önümüzde çok suların durulacağını, davetimizin öndeki pek çok engelin aslında engel olmadığını, şeytanın sadece bize zor göstermesinden ibaret olduğunu görürüz. Sana kötülük yapana iyiliğe devam et. Allah Azze ve Celle vaat ediyor bunu. Onun sana dost olduğunu göreceksin. O sana kötülüğe devam edecek, sen ona iyiliğe devam edeceksin. Bakın bu fıtratı imana adapte etmeyi gerektiriyor insana. Fıtratımızda bize kötülük yapana karşı kötü duygular beslemek, düşmanlığa karşı düşmanlıkla karşılık vermek vardır. İman bazen işte fıtratın bazı özelliklerini Allah için terk etmeyi, onun yerine daha başka hasretler kazanmamızı yüklüyor bize. Evet, şayet biz e, konu bütünlüğü içerisinde diğer kardeşlerimizin de derslerinin e, kısaca belki geçeceği, aslında her birinin ayrı dersler halinde incelemesi gereken bu konular dikkate alınırsa bizler hem kendi ilişkilerimizde, birbirlerimizle ilişkilerimizde, hem de diğer insanlarla ilişkilerimizde bir güzelleşme olacak. Davetimiz güzelleşecek. Allah razı edecek işler bize kolaylaşacaktır. Ama bunlar en zor şeylerdir. O yüzden en çok bu konularda müşkülat çekiyoruz. O yüzden şeytan en çok bu konuları dürtüklüyor. Tevazu göstermeyi bize zorlaştırıyor. Kim gütmemeyi bize zorlaştırıyor. Zulmetmemeyi zulme karşı zulme karşılık vermemeyi bize zorlaştırıyor. Bize bu zedene bulzetmemeyi etmemeyi bize zorlaştırıyor. Burada fıtratımızı şeytanın eline teslim etmeyip bilakis Allah Azze ve Celle'ye imanın gerekleriyle e, önüne geçmemiz gerekiyor. Hataları bağışlamak bir diğer haslet. İnsan tabiatı itibarıyla her birerimiz yanlış yapmaya müsait buna meyyal bu yapıdayız. Hata yapabilir yapabiliriz. Ya bilerek ya bilmeyerek bunlar söz konusu olabilir. Önemli olan bir şeylerin, bir takım hataların farkına varmak ve bunda ısrar etmemektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her beşer, her Adem oğlu hata edicidir. Hata edicilerin en hayırlıları Allah'a tevbe edenlerdir. Yani hatasından dönüş yapanlar, o hatasından özür dileyenler bir daha aynı hatayı tekrar etmemek için samimi bir şekilde Allah'a yönelip elinden gelen gayreti ortaya dökenlerdir. <gülüyor> Al-İmran suresinin 134. ayetinde Onlar bollukta ve darlıkta verirler, öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler. Allah iyi davrananları sever. Allah'ın sevdiği iyi davranışlar bunlardır. Nefsimizin sevmediği, hoşlanmadığı, şeytanın her an bir bomba gibi bunları e, içimizde bir potansiyel olarak hazır silahlar halinde bulundurduğu davranışlar bunlardır. Bollukta ve darlıkta vermek. Bollukta vermek çok zor olmayabilir. Ama darlıkta vermek bakın bollukta vermekten daha zordur öfkelerini yutmak yutarlar iyi davrananlar öfkelerini yutarlar ama dikkat edin siz öfkelenmişsiniz o öfkenizin gereği olan bir takım şeyleri yapmışsınız canlar yakmışsınız birilerine ciddi zararlar vermişsiniz bu öfkenin neticesinde Ondan sonra bakmışsınız ki bu öfke bir yere varmıyor. Ben vazgeçtim kendimde. Oldu mu bu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sabır ilk satmededir. İlk çarpma anındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadının ağlanıp sızlandığını görüyor. Kadın dövünüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sabretmesini tavsiye ediyor. Kadın tabi tanımıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Git başımdan bir adam sen ne biliyorsun benim başıma ne geldiğini. Sen olsan kim bilir ne yaparsın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç üstelemeden uzaklaşıyor. Biraz sonra ona diyorlar ki ey kadın sen ne yaptın? O senin konuştuğun Allah Resulü'ydü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Kadın hemen koşuyor ey Allah'ın Resulü. Özür dilerim kusuruma bakmayın ben bilemedim tanıyamadım sizi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık geçti. Sabır ilk çarpma anındadır. Yani gösterilmesi gereken sabır ilk çarpma anındadır. Öfkeyi yutmak da böyle. Öfkeyi yutmak da bir sabırdır. Yani öfkenin gereklerini yerine getirmeden önce bunu becerebilmek. Şimdi insan elbette fıtratı gereği öfkelenir. İmam Şafi'den şöyle bir söz nakledilir. Hiç kızmayan ancak eşektir. Elbette insanın kızması, öfkelenmesi söz konusu olacaktır. Ama öfken asla zulme dönüşmemeli. Kızman Allah için olmalı. Bir insan tabiatını Allah Azze ve Celle'ye itaate, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle terbiyeye alıştırırsa, inanın bu tabiat yerleşecektir bir kısa olarak anlatırlar. Hikaye olarak anlatırlar belki ama belki ne demek istediğimizin e, anlaşılması için bunu anlatalım. Adamın birisi kafasına koyar. Ben der, işte falanca balığı karada yaşatacağım. Karada. Yani dışarıda, deniz dışında yaşatacağım diye. Ciddi şekilde kafasına koyar bunu. Uzun seneler uğraşır, uğraşır en sonunda, işte uzun çalışmalardan sonra e, sudan daha uzun süre uzaklaştırmak suretiyle falan en neticesinde nemli bir ortamda bir balığı yaşatmaya başlar. Nemli bir ortamda balık karada yaşamaya başlar. Sonra ne olur biliyor musunuz? Sel basar, balık boğulur da ölür. Bizler imana kalplerimizi bu şekilde adapte etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle'ye itaati Resulüne itaati onun sünnetlerini hayatımıza geçirmeye bu şekilde uydurduğumuz zaman bizim öfkelenmemizde Allah için Resulü için sevmemizde Allah için Resulü için sevmemizde bunlar için olacaktır. Ama elbette ki bunlar bir takım çabalar göstermeden gerçekleşmiyor. Yerleşmiyor. İbn Mesud radıyallahu an Allah Resulü satt ve samı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Resulü satt ve görür gibiyim. O peygamberlerden birinin durumunu anlatıyordu. Kâmi onu dövmüş, kanlar içinde kalmıştı. O peygamber hem yüzündeki kanları siliyor, hem de ey Allahım. ''Kalmime bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.'' diyordu. Şüphesiz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bizler gibi insandı. Allah yolunda hiçbirimiz onun kadar eziyete uğratılmadık. Allah katında hiçbirimiz peygamberlerden daha değerli değiliz. Bizim hiçbirimizin canları, malları, çocukları, evlatları Allah katında peygamberlerden daha değerli değil. Ama biz Allah'ın rızasını gerektiren şeylerden daha önde tutuyoruz maalesef bunları. Düşünün bir İbrahim Aleyhisselam'ı. Hangi şey onu zorladı? Kavminden ayrı düştü. Toplumunu terk etmek zorunda kaldı. Direndi. Ateşe atmakla tehdit ettiler. Bunu yapmaya kalkıştılar. Allah kurtardı. Allah Azze ve Celle oğlunu boğazlamakla imtihan etti onu. Hangimiz İbrahim Aleyhisselam'dan Allah katında daha kıymetli? Bizler fani olduğumuzu bile bile hayatımızın gelip geçici olduğunu bile bile şu kısa hayatımıza verdiğimiz değere bakın. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerin dünya hayatında çektirdiklerine bakın. Allah yolunda en çok korkutulanlar, en çok eziyete uğrayanlar onlar olmuş. Ama onlar buna rağmen bakın şu peygambere ki ne diyor? Yüzünden kanlar e, boşandığı halde, kanlar aktı halde, Ya Rabbi kavmimi bağışla. Onlar bilmiyorlar. Biz ise basit bir sözle hemen muhatabımızı tekfir ediver ediveriyoruz bazen değil mi? Gururumuza dokunan bir sözden dolayı. Allah bizleri basiretle hakka çağıran kullarından eylesin. Bağışlamasını bilen, öfkelendiğinde öfkesini yutmasını bile, Allah'ın razı olmadığı fiilleri ne hoşnutluk halinde ne de öfkeli halde işlemeyen kullarından eylesin. Kardeşler eğer e, uzadıysa burada bırakabilirim. Hocam vaktimiz var. 2 atit var zaten. Gece çok uzun. Namaz kılalım. Namaz sonra siz de yine devam ederiz. İnşallah. Ezanı dokun diye. O zaman namazdan sonra namazdan sonra yine siz devam edersiniz. Gece okun da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bir anlık ve eşşadın la ilahe illan tebahtek ve estağfurullah. Kardeşim devam ederiz.